Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Noran Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta Trakya'ya gidelim dedik. Ee, Trakya'da Kırklareli'ne ve oranın da Pınarhisar ilçesine gidelim dedik. Orada Kaynarca diye çok güzel bir belde var. Ben de gitmiştim geçen sene. Her tarafından sular akıyor. Zaten hani Kaynarca denmesinin nedeni de sularıyla ünlü. Suları ol, sularla ünlü olması Şimdi maalesef kaynarca iyi bir şekilde gündeme gelmedi. Geçtiğimiz haftalarda e, bir çevre felaketiyle gündeme geldi. İstanbul'dan gelen sanayi atıklar özellikle bölgeyi zehirliyor. E, ve tabii bölge zehirlenince su kaynakları da, e, hı hı. yeraltı su varlıkları da kirlenmeye başlıyor. Bu kirlilikle ilgili e, kaynarcanın belediye başkanı Serdar de. Bir takım be beyanlar vermişti işte şey diyor yaratıcı suları kirleniyor suyu şişeden içiyorsunuz hadi oradan bir şekilde kaçıyorsunuz kirlenmekten ama dişinizi neyle fırçalıyorsunuz diye e, konuşmuş. Biz de hani Kaynarca'da neler oldu diye konuşmak hı hı. üzere kendisini stüdyomuza telefonla konuk etmek istedik sağ olsun bizi kırmadı Serdar Bey. Sen ne hattı e, Serdar Bey. Evet Serdar Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle programımıza. Hoş bulduk. Hoş Çok geldiniz. teşekkür ediyorum. Hı, biz teşekkür ederiz. Serdar Bey, Akgün bir giriş yaptı. Biz de basından takip ettik Kaynarca'daki evet. gelişmeleri. Sizin söyleminizi de dile getirdik. Bu meselenin arka planını konuşarak başlayalım isterseniz. Tabii. Kaynarca'da suyun kirlendiğine... Atıkların bırakıldığına ilişkin tespiti hangi tarihten itibaren yapmaya başladınız ve nasıl gelişti olay diye başlasak? Tabii. Ben öncelikle sizlere ve Açık Radyo'nun değerli dinleyicilerine saygılarımı Kaynarca halkına adında selamlarını iletiyorum. Teşekkür ederiz. İyi diliyorum. Sağ olun. Şimdi kaynarcamız e, M.Ö.'ye dayanan bir tarihi var. E, yaklaşık e, yapılan kazı çalışmalarındaki bulgulara göre e, M.Ö. 6500 yıllara dayanan bir tarihimiz var. Isıranca dağlarının hemen eteklerinde yer alıyoruz. E, Kaynarcamızın e, dünyaca ünlü eşsiz suları var. E, bir yıllık Bizans kilisemiz var. E, Trakya'da faaliyette olan çalışan ve su gücüyle çalışan taş değirmenimiz var. Bunda mısır unu ve normal un üretiyoruz. Evet. Hala şey, çalışıyor da, mu? Hala işlevsel mi çalışıyor mu? Tabii tabii. E, Trakya'da çalışan tek taş değirmen beldemizde. Evet, Hı -hı. evet. Çok güzel. Bununla un üretimi yapıyoruz ve gerçekten e, Balkan köylerinden, Sırancı'nın o eşsiz güzellikteki köylerinden e, üretilen mısırlar, burada mısır unu oluyor. E, çok da e, ta, taliplisi çok, organik bir şekilde üretiliyor. Hı -hı. E, eşsiz güzellikte bir belde kaynağacımız. Ee, müsaade ederseniz kısaca e, şöyle arz edeyim e, Tarihin babası diye bilinen Herodot'un yazdığı kitapların dördüncüsünde Yunan mitolojisindeki ismi Teros e, Buranın ismi Teros sularından söz ediyor Herodot Hı -hı. E Şöyle diyor 38 adet soğuk ve sıcak su kaynaklarından oluştuğunu belirtiyor e, Herodot diyor ki e, bu sular e, mükemmel temizlikte ve o kadar berrak atıyor ki diyor insanın gözlerini alıyor ışıltısı Herodot'un ifadesidir bu Yine tarihte Pers İmparatoru olarak bilinen Darius, Milyattan önce 513 yılında İskitbeterine çıktığında 700 bin kişilik ordusuyla fethederek geliyor her yeri ve üç gün Kaynarca'da, Heros'ta mola veriyor ve burada bir kitabe diktiriyor. Kitabede şöyle diyor: Ben Pers İmparatoru Darius dünyaya sahibim. En güzel suvada. Eros sahi diyor. Evet, Ve hı hı. bu Osmanlı Rus Harbi'nde e, Ruslar tarafından bu kitabe beldemizden alınarak Moskova Müzesi'ne götürülüyor. Evet. Şu anda yani orada. suyuyla bilinen, suyuyla isim yapmış, evet. suyuyla var olmuş tabii. bir yerden bahsediyorsunuz. Evet. Kaynarca evet. deyince. Evet. Yani aynı zamanda ben de şöyle duymuştum. Hani bir madeleden önce Rumların ağırlıklı olarak yaşadığı bir yermiş. Tabii. Hatta ismi de Rumca yine Pınar Bilmeyecek, veya işte Su Kaynağı. Tabii. Şimdi Yunan'da Yunan mitolojisindeki ismi Teros, sonra Rumlardaki ismi Yane. Ee, şimdi de e, tabii kaynaklarımız çok olduğu için yaklaşık bizim 9 tane aktif şu an e, çıkan su kaynağımız var. beş 2500 metreküp suyumuz çıkıyor. Her yerimiz su kaynakları. Hatta e, jeologlara göre şöyle diyor hocalarımız burada biz misafir ettiğimizde kendilerini. Kaynarcalılar nasıl bir yerde yaşadıklarını bilçeler diyor. Burayı terk ederler. Her yerimiz su. Hı hı. Evet Niye terk etmeleri ne, gerekiyormuş? Neden? Anlamadık. Kaynarca'nın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani yerleşim yerinin altı tamamen su, suymuş. Ha Hı. Evet. O yüzden yani yerleşim yeri olarak aslında evet. yerleşilmemesi mi gerekiyormuş? E tabii tabii. Altı su olduğu için. Öyle bir eskiri yapıyorlar. Yani ha, evet vurgulamak için bir... anladım. Evet. Peki. Evet çok güzel şeyler anlattınız. Şimdi esas sorumuza dönelim. Evet, e, Bu geçen hafta basına yansıyan bu sanayi atıklarının boşaltılması evet. Kaynarca'ya. Bunları kimler yapıyor Serdar Bey ve tabii, şimdi, e, nasıl oluyor yani? şöyle arz edeyim ben az önce de demiştiniz ya. Ben şimdi göreve başlayalı yaklaşık 9 ay oldu. Evet. Daha önce finans sektöründe arasında uluslararası firmalarında bulunduğu bir finans sektöründe bankacıydım ben e, sektörde çalıştım. Kendi beldeme hizmet amacıyla. Aday olduk, halkımızın teveccüleri sayesinde kazandık ama çevre konusunda babam da emekli öğretmen benim. Çocukluğumda Kırklareli'nin köylerinde, hep orman köylerinde geçti. E, o yüzden Hı. çevreye karşı çok büyük bir sevgim var, sempatim var. Burada biz göreve geldikten sonra 7 Haziran 2014 tarihinde 2400 nüfuslu şirin bir belde olmamıza rağmen, küçük bir belde olmamıza rağmen bir çevre sempozyumu yaptık. Yaklaşık 5 profesörü misafir ettik, 1000 EF misafirimiz vardı. Burada vatandaşlarımıza ve bölgemiz halkına çevreyle ilgili çok önemli bilgiler verildi. Çevre bilincinin artması sağlandı. Yine 20 Eylül 2014 tarihinde e, tarım konferansı yaptık. Trakya topraklarının durumu, Trakya tarımının geleceğiyle ilgili. E, bu konuda da vatandaşlarımıza çok detaylı bilgiler verdik. Şimdi şöyle az ben uzun yıllar e, şeyde yaşadım. Çerkezköy Çoğlu bölgesinde yaşadım. Hı hı. Malum. Bu bölgelerdeki sıkıntıları da biliyorsunuz. Evet. Artık İstanbul megakent, İstanbul nüfusu, Kadıköy nüfusu belki 16-17 milyon gözüküyor ama e, sizler orada yaşıyorsunuz. 20 milyon diye diyebiliyorlar. Yani İstanbul'un megakent olmasından dolayı artık stratejik toprakları e, evet. İstanbul'un işgali altına e, girmiş durumda. Adeta İstanbul değil mi? Bir, evet. Evet, İstanbul e, bir girdap gibi buraları da kendi içerisine çekiyor. Hı hı. Konumuz vardı, ağırlıklı olarak. Şöyle aradım. Birincisi devlet su işlerinin taşeron bir firması var. Evet. Burada bir arazi satın alıyorlar. Vatandaşın tarlasını satın alıyorlar. Tabii tarla alır satımı kanuni haklarıdır. Ona kimse bir şey diyemez. Ama toprak almak kanunen bir suçtu. Toprağı alıp başka bir yere taşımak. Ha, bunu hı hı. biraz açalım isterseniz. Var. Serdar evet. Bey, toprak almak bir suçtur. Yani topra, yani mülk edinebilirsiniz evet. ama o mülkü e, toprağa taşıyamazsınız. Buna kastediyorsunuz Toprağı değil mi? Taşıyamaz. Kamyona yükleyip taşıyamazsınız. Evet, evet. Burada bir öyle bir sıkıntı var. Biz bunu e, devlet su işlerinin orada bir e, baraj projesi var, Kuru Dere var, Kaynarca'nın kuzeyinde. Hı hı. Orada bir e, baraj ve gölet inşaatında Kirli toprak ihtiyacı olmuş ama. E, maalesef e, çevre müdürlüğünden, tarım müdürlüğünden, yasal anlamda izin alması gereken müze müdürlüğünden, karayollarından, belediyemizden hiçbir resmi kurumdan izin almadan toprağa taşımaya başlamışlar. Biz de bunu hemen evet. tespit ettik. Aynı gün jandarmaya, e, savcılığa, valilik makamına, kaymakamlık makamına suç duyurusunda bulunduk. Resmi yazıyla anında müdahale ettik ve tarım il müdürlüğünün ekipleri buraya gelerek aynı günde firmaya 27.500 lira ceza kestiler. Bu sürü evet. toprak alımı yaptığı için. Hı -hı. Çok hızlı olmuş. Şaşırtıcı bir çok başarı. Hızlı, çok hızlı hareket ettik. Evet gerçekten e, burada e, Kırıklar Eri valimiz de Türkiye'nin tek kadın valisidir. Sayın Esengül Civelek hanımefendi de çok duyarlı davrandı. Gerekli talimatlarını verdi bizim ışıkarlı taleplerimiz üzerine. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. E, tabii biz burada topraklarımızı korumak zorundayız. Çünkü insan nüfusu hızla artıyor. Fakat tarım topraklarımız da bu hızda azalıyor. Sanayi kuruluşlarının, Malum biliyorsunuz Rüya burada Çorlu arasında birinci sınıf tarım topraklarımız tamamen sanayi tesislerinin evet. işgali altında. aralarında uluslararası firmalarında bulunduğu, Trakya Cam, Kırkya Cam gibi birçok tekstil firmasının bulunduğu firmalar buralara yatırım yaptılar. Maalesef e, bu derelerde özellikle Ergene deresinde ben Çerkesköy'de 15 yıl çalıştım Çorlu'da. E, affedersiniz. Yani balık kurbağa yaşamını bırakın şu an e, affedersiz mikrop dahi yaşamıyor mi? ergenin. Evet. Ergenenin suyu artık su niteliğini yitirmiş evet. nesne evet. olarak tanımlanıyor değil mi? Tanımlanamaz nesne. Aa dörtmüş adı <gülüyor> su değil artık. Evet Hı -hı. evet. evet. Ee, Serdar Bey bu toprak taşıma meselesinin devamı var ama bizim de e, takip edebildiğimiz evet. kadarıyla e, ama daha sonra sizin yoğun ısrarlarınız sonrasında hemen müdahale ediyorsunuz firmaya ilgili firmaya ceza evet. kesiliyor ama sonra bir e, farklı e, rapor daha çıkıyor herhalde evet. değil mi? Şimdi şöyle onu da müsaade ederseniz anlatayım e şimdi ne kadar ilginçtir bizim ısrarlık ceza kestirmemizden sonra 2 Ocak Cuma günü ve 3 Ocak Cumartesi günü e, Filmanın dozerleri, kepçeleri, çalışanları buraya geliyorlar. Apar topar bu toprak aldıkları sahayı, tabii aldıkları toprakların yerine tarım toprağı getirmediler. Sağdan soldan e, taşlı toprakları getirdiler. Orayı dümdüz bir şekle getirdiler. Biz bunun fotoğraflarını çektik. Bizim zaten e, bu cezaları kestirmemizde, bu adımları atmamızda her e, işlemimizin belgeleri var. Elimizde hepsinin belgesi var, tutanaklar var, fotoğrafları var. Ee, ve pazar günü çok ilginçtir. Ee, pazar günü yani 4 Ocak 2015 pazar sabahı saat 09'da Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Müdürlüğü'nden buraya e, yaklaşık 5 tane mühendis geldi, uzman geldi. Hı. Aynı şekilde o taşeron firmanın yetkilileri de geldi. Aynı anda den geldi ve pazar sabahıydı. Çok ilginçtir. Biz onların da fotoğraflarını çektik ve onların raporlarını aldık. Raporlarında biz buradan... Dört kamyon, sadece dört kamyon toprak aldı diye bir fotoğraf tutular. Oysa alınan miktar? Evet. Oysa Bu... alınan miktar ne kadardı Serdar 400 Bey? 400 kamyon civarında. 400 kamyon Yani 100, evet. 100 katı e, kamyon evet. toprak almışlar ama Tabii. şey söylemiyorlar Tabii. sadece dört kamyon evet, diyorlar. Evet. Evet. Zaten fotoğraflarımız var. İki metredirinlik, 7 bin metrekare bir tarla düşünün. Ee, buradan dört kamyon olmayacağını yani kuşlar bile güler Uzman olmaya gerek yok yani. <gülüyor> Bunu evet. anlamak için. Uzman olmaya gerek yok. Evet. Ee, peki Serdar Bey, e, şimdi bu e, sizin bölgede yaşanan toprak alma meselesi bir, bir başlı başına bir sorun. Ama e, bu kaynarcanın sularının kirlenmesi e, asıl bizim de hani e, gündeme almak istediğimiz mesele. İsterseniz evet. bir ara verelim şarkıyla. Evet. Ondan, sonra, Ondan devam sonra devam edelim. Ondan sonra o mevzuyu da konuşalım. Evet. Ondan sonra diğerine devam ederiz. Evet tamam. yani şey, çarkımızdan sonra yine devam edeceğiz tamam. konuşmaya. Tamam. Teşekkür ederim. Peki. Şimdi Ulaş Kurtuluş ünlüden dinliyoruz. Testi doldurdum çaydan. Hmm. Halden kaderim benim Arabacı yol geçelim Gazinocu doldur içelim A doldu doldur içelim Gazinocu doldur içelim Alı su yolu gider boş gelir Doğulu aman aman Kesti kulpun kırılsın Yoruldu yarin Doğulu kaderim benim Arabacı yol ver Geçelim gazinocu doldur, doldur, gazinocu doldur, evet, Su hakkında bu haftaki konuğumuz Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker telefonla programımıza katılıyor Kaynarca'dan. Konumuzda Kaynarca'nın tehdit altında olan su varlıkları ve hatta toprağı. Ee, birinci bölümde şeyden bahsettik. Bu toprak alınıyor ve başka bir yere e, kanunsuz bir şekilde naklediliyor. Bununla ilgili e, Serdar Bey bize anlattı e, orada olup biteni ama... Sadece bununla kalmıyor. Kaynarca'da başka problemler de var. Ee, sanayi evet. atıklarıyla kirlenen sular söz konusu. Birazcık da bunlardan bahsedelim. Neler oluyor orada Serdar Bey? Sular Tabii. Ne, nasıl kirleniyor? İkinci konuda az önce de arz ettiğim gibi maalesef şehir İstanbul'un çok yakınında yer almamız. İstanbul'un diğer sorunları gibi trak da içine bir girdat gibi çekmesinin izniyle. İstanbul evet. merkezli Çerkezköy'de döküm fabrikası olan bir firma. Döküm atıklarını gece gizlice getirip burada yine tarım alanında ve dere yatağının hemen yanına bir tır dolusu döküm fabrikasının atıklarını atmış. Hmm. Biz bunu da ertesi gün hemen tespit ettik fakat ne kadar ilginçtir ki firmanın atıklarının içerisinde firmaya ait tanıtım kartları ve firmanın unvanını e, gösteren firmaya ait logolar bulunan evraklar çıktı. Çok yani, ilginç. Parmak izi bırakmışlar diyeceğim zaten, de. Evet evet. E, firma, firma için zaten suç duyurusunda yine bulunduk. Ve çevre müdürlüğüne acil buradan özel şoförle aracımızla hemen gönderdik tutanağı. Çevre müdürlüğü hemen geldi. E, onlar da yerinde fotoğraf çekti. Tutanaklarını tuttu. E, bu şekilde de tespit yapmış olduk. Sonra firma bizi telefonla aradı. Dedi ki bizim dedi yeni haberimiz oldu. E, tabii onlar biliyorsunuz. Unutmuşuz dosyamızı. <gülüyor> Evet biz de evet. konuyu yargıya taşıdığımızı kendilerine bilgi veremeyeceğimizi bu konu evet. için 40 derece çevre ve şehircilik müdürlüğüne gitmeleri gerektiğini ifade ettik. Hı hı. Sonrası daha ilginç herhalde değil mi? Yani şimdi e, siz e, Serdar Bey hattasınız değil mi? Evet tabii, tabii, buyurun. tamam, buyurun. E, şimdi siz e, atıkların e, döküldüğünü tespit ediyorsunuz. Kimin tarafından evet. e, atıldığını da tespit ediyorsunuz. İlgili evet. suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Evet. Ee, ama e, onun sonrasında e, bu kamyonların bizzat dökerken e, suçüstü yapılması gerektiği mi e, iddia tabii. ediliyor? Tabii. Bu şimdi şöyle arz edeyim. Bu e, dediğim gibi İstanbul otobanına çok yakın olmamızdan dolayı hemen e, çıkışta e, çok yakın burada. Bu e, konuda şöyle. E, Pınarhisar Kaynarca arasında... Eski bir taş ocağı var, hudut çatağı dediğimiz bir bölge var. Hı hı. Burada da yaklaşık bizim tespitlerimize, çevre müdürlüğünün tespitlerine göre, tabii bu bizden çok önce, yaklaşık 3-4 sene önceki bir süreç bu ama dediğim gibi biz bu konuda inanın çok çok duyarlıyız ve çok mücadele veriyoruz. İnanın bu konuyu da direkt yine yargıya taşıdık, mahkemeye taşıdık, kaymakamlıkla, direkt savcılıkla başlattık işlemlerini. Bizim ifademize göre yani gördüğümüz rakamlara göre 600-700 kamyon pislik var burada. Evet, Yani çöp bu, olarak öyle. da kullanıyorlar Yani öyle. bu dere yatağına dökülüyor Bu atıklar öyle mi? Bırakılıyor dere Yatağının hemen yanında tabi bu Maden ocağı var terk edilmiş burada Maden ocağı terk edilmiş hı hı. Ee, Onun içerisine dökülmüş Tabi gece götürüyorlar ama yasal olarak Şöyle diyor bize resmi yetkililer Ya işte biz diyorlar bu kamyonları burada Çıkarken görsek desek ki Vatandaşa ya ne yapıyorsun burada Ben burayı piknik yapmaya geldim dese Kamyon şoförü ona inanmak zorundayız ancak kasasını kaldırıp dökerken görürsek ceza ediniz diyor hmm, Evet çok ilginç yani evet. devletin vatandaşına bu kadar güvendiğini beyanına ilk kez duyuyorum ben evet. <gülüyor> İlginç evet. Gerçekten çok ilginç. Yani evet. sonuçta böyle bir suç işleniyor ve siz sadece ve sadece suç üstünde yakalarsanız sizin evet. lafınız belediye başkanı olarak veya görgü tanıklarının evet. söyledikleri önemli değil. Önemli olan suç işleyenin ne evet. söylediği mi? Ee, <gülüyor> Oraya gidiyor var. iş yani. Ama evet, evet, bir e, bu su varlıklarına yani bu dere yatakları olsun işte göller olsun e, belli bir mesafeye kadar e, zaten koruma altında. Yani kirliliğin e, Olması gerekir evet, Su olması varlıklarına gerekir. bulaşmaması için e, Belli bir e, koruma şeyi var Sınırı var evet. Buralara e, atık bırakmak e, yasak ...şu yapılabilir... ...yani e, hani şey demiş ya... ...çok nazik davranarak yetkililer... ...hani biz piknik yapmaya geldik... ...cevabını yeterli görmüşler... ...ama bu beyana güvenmek... ...evet biz bunu da talep ediyoruz aslında... ...beyanımıza güvenilsin... E, evet, ...yanlış anladım. bir şey değil... ...vatandaşın beyanına güvenin de diyoruz... E, ...devlet yetkililerine ama... E, ...bir kontrol mekanizması çok rahat bir biçimde... ...geliştirilebilir yani çünkü bunların... ...döküldüğü an diğer atıkların... E, ...önceden dökülmüş olan atıkların... E, Duruşuyla yeni dökülenler arasında bir fark vardır. Dön evet. Bakılabilir, tespit Hı. edilebilir. Önemli olan buradaki niyet e, kimi korudun? Evet. Yani su varlığını mı koruyacaksın yoksa e, işte o bölgede iş Hı. yapan, sanayiye e, katkıda bulunan işte sanayiciyi mi koruyacaksın? E, terazi sanayiciden Yana. vatandaştan yana değil o Ağır basmış. vatandaştan Anlaşma. yana değil bizim için, e, tabii bizim için çevre çok değerli bu topraklar çok değerli hani klasik de ifade olacak belki ama hani Kızılderilerin sözünde diyor biz bu toprakları bu dünyayı dedelerimizden miras almadık bu toprakları çocuklarımızdan hüzünç aldık evet. yani bizim gayemiz gelecek nesillere bizden sonra çocuklarımıza torunlarımıza tertemiz pırıl olur bir çevre bırakmak yani dünyayı yaşanabilir bir şekilde bırakmak, çevremize aynı şekilde. Çünkü gerçekten e, buralarda sizleri misafir etmek isteriz. Hatta sizin aracılığınızla değerli dinleyicilerimize e, kaynarca.bel.tr adresinden lütfen hı hı. internet adresinden de beldemizi ve bizleri inceleyebilirler. Bu eşsiz güzellikleri görebilirler. Hemen yanı başımızda ee, aslında. Ama, evet e, son yıllarda maalesef bu taş ocakları, mermer ocakları sayısı hızla artıyor. Yani hı. bunlara... Bir dur demek lazım ee, ama yapıyorsunuz devasa projeler yapılıyor İstanbul'da başka yerlerde tabi e, buraları bataklık alanlar neyle doldurulacak buradaki taşlarla topraklarla doldurulacak. O yüzden evet. sistemli gitmemiz lazım doğaya karşı çevreye karşı hepimizin daha saygılı bilinçli olması lazım ama çok acıdır bu e, çevre ve doğa kendisine yapılan yanlışların hesabını çok kısa süre sonra soruyor ve geriye alıyor. Her evet. felaketleriyle doğal afetlerle bunları geri alıyor. Evet. Evet Çok ve doğru. bu kayıpların telafisi yok. Yani kısa sürede evet, asla hı? telafi Edilmesi mümkün değil e, Aynı zamanda e, Siz e, işte bu mesele Bu atıkların e, sulara Ya da e, dere yataklarına bırakılması Aşamasında şeyde ifade etmişsiniz Hani musluklardan e, Tamam su içmiyorsunuz evet. İçme suyunuzu ambalajlı sulardan karşılayabilirsiniz evet. Ama dişinizi neyle Fırçalayacaksınız evet. e, Şimdi hem size de Sormak istiyorum ama aynı zamanda bir yorum da Yapmak istiyorum İstanbul'un en önemli sorunlarından Bir tanesi evet biz musluklarımızdan temiz su içemiyoruz. Sadece temizlik amaçlı su kullanıyoruz. Evet. Bu ise bizim ha. açımızdan büyük olumsuzluk bütçelerimizi e, ciddi kalemler oluşturuyor. Ambalajlı evet. suya ödediğimiz paralar ve örneğin kaynarcanın suyunun kirlenmesi ya da başka kaynaklardaki suların evet. kirlenmesi bu ambalajlı sulara dahi e, hı hı. Su, Mutlaka, dolduracak su kalmaması <gülüyor> anlamına geliyor Hoş buna karşıyız Onu da bir yandan belirtelim evet. e, Ama e, sadece İstanbul meselesi de değil İstanbul'un büyümesi e, Hem kendi içindeki nüfusa Çok ciddi bir basınç yapıyor Su bulma açısından Su temin etme açısından Ama aynı zamanda kaynarcayı da yok ediyor Çünkü sizin elinizden su alınırsa Ya da kirlenirse aslında orada yaşam bitecek değil mi? Yani Tabii. bütünüyle suya dayalı bir şeyiniz var, tarımcılığınız. Evet. evet. Eşsiz güzellikle sularımız 9 tane bize bağlı köy var buradan aşağıda. Onlara da hayat veriyor. Bizim burada daha önceden 1970'li yılların sonuna kadar çeltik üretimi de yapılıyordu ve düşünün uzun Uzunköprü'deki çeltik üreticilerinin suladığı suyla bu bölgeyi bir olamaz. Yani bizim suyumuz çok güzeldi fakat Maalesef çeltik ekimi yeni jenerasyon böyle işlere girmedi. Gençlerimiz biliyorsunuz pek e, tarımla ilgilenmeyi artık kestiler. Onlar e, daha yüksek maaşlı, daha rahat işlerin peşine düştüler. Aslında toprak çalışınca biliyorsunuz kimseyi maaşı etmiyor. Hakkını evet. fazlasıyla veriyor evet. ama e, aynı zamanda bu topraklarımızda yıllık 600 kilogram buğday ya da 300 kilogram ay çekirdeği alıyoruz. Topraklarımız çok verimli. Sularımız için de dediğim gibi 9 tane ayrı köye hayat veriyor ve oradan devam edip Yüceburgaz üzerinden Ergeneye karışıyor sularımız. Ama bu süreçte yaklaşık 25-30 bin kişinin yaşadığı alanda herkese hayat veriyor. Evet. Kirlendiği zaman da dolayısıyla herkese zehir saçacak demektir bu. Tabii, evet tabii. programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. İsterseniz şöyle yapalım ben şeyi de merak ediyorum yani burada kaynarca halkı nasıl bir mücadele veriyor? Bir çağrı yapmak ister misiniz son olarak öyle Tabii. diyelim programımızın sonuna geliyoruz çünkü. Tabii ben öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum sesimizi duyurduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Kaynarca halkı sürekli yanımızda ve bu konularda her zaman yanımızdalar. Kaynarca halkımız da bu Ege'deki zeytin ağaçlarının nasıl kesilmesinden sonra tek yürek oldu Ege'deki insanlarımız, kenetlendiler ve Yargıtay'dan da o kararları iptal ettilerse sayınlarca halkı da yanımızda. Hukuk kuralları içerisinde hakkını hakkımızı sonuna kadar arayacağımızın sözünü bize verdiler. Her zaman yanımızdalar. Ama bunda yolları trafiğe kapamaktan tutun, protesto eylemlerinde, e, şehirlere kadar gitmekte ve bu firmaların merkezlerine kadar gitmekte kararlıyız. Evet. Çünkü bu sularımızı korumak zorundayız. Gelecek misillere terçemiz kırılpırıl bir Çevre bırakmak zorundayız Bir aradayız kenetlendik Hem kaynarca halkı hem bölgemizdeki Vatandaşlarımız da çok duyarlı Bölgedeki yakın bulunan ilçemiz ve yakın köyler Oradaki vatandaşlarımız da Bize destek veriyorlar biz sonuna kadar haklarımızı savunmak için tüm mücadelemizi vereceğiz. Evet. Bunu sözünü biz de, de veriyorum buradan. Evet çok ee, teşekkür ediyoruz. Biz, biz de, de... dinleyicilerimize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyoruz Serdar Bey. Biz de Serdar sizin Bey. mücadelenizin evet. yanınızdayız. Onu söyleyelim. Onu konuyu gündeme getireceğiz biz de gelecek önümüzdeki günlerde. Çok teşekkür ediyoruz çok Serdar Bey. Teşekkür. Sağ olun. Mücadelenizde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Su hakkında olun. bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.